1701, İmam ve emire itaatin vacin oluşu, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim itaatten dışarı çıkar ve cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, Cahiliye ölümü ile ölür. Ebu Hüreyre'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim itaatten çıkar, Cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Kim de kör körüne çekilmiş ummiye bir bayrak altında savaşır. Asabiyet ırkçılık için gazablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete yardım eder. Bu esnada da öldürülürse bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım yapmadan vurur. Mümin olanlarına hürmet tanımaz. Ahit sahibine verdiği sözü de yerine getirmezse o benden değildir. Ben de ondan değilim. 1702 İmam ve emire itaat-i vacid oluşu, Ebu Bekre Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Allah'ın yeryüzündeki sultanını alçaltırsa, Allah da onu alçaltır. 1703 İmamların ve emirlerin Y, A, R, D, M, C, L, L, A, R, I, H, Z, Ayşe Rabiallahu anlatıyor. H, Z, Peygamber aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Allah bir emir için hayır dilerimi ona doğru sözlü bir vezir nasip eder. Bu, ona unutunca hatırlatır. Hatırladığı zaman da yardım eder. Allah emire hayır dilemezse, kötü bir vezir musallat eder. Bu vezir, ona unuttuğunu hatırlatmaz. Hatırlayınca da yardımcı olmaz. 1704, İmamların ve emirlerin y a r d -I m l l a r i Ebu Said ve Ebu Hüveyre Rab'iyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Allah bir peygamber gönderdi ve onun yerine bir halife getirdiği zaman mutlaka onun iki tane de yakın olmuştur. Biri marufu emretmiş ve ona teşvik etmiş. Diğeri de şerri emretmiş ve şerre teşvik etmiştir. Masum yani kötülükten korunmuş olan, Allah'ın koruduğu kimsedir. 1705, imamların ve emirlerin Y-A-R-D-Ü-M-C-L-L-A-R-Ü Kap İbn-i Ucre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana şunu söyledi. Ey Kap i̇bn Ucre, seni Benden sonra gelecek ümeraya karşı Allah'a sığındırırım. Kim onların kapılarına gider ve onları yalanlarında tasdik eder, zulümlerinde onlara yardımcı olursa, o benden değildir. Ben de ondan değilim. Ahirette halsı keserin. Başında yanıma da gelemez. Kim onların kapısına gitmez, yalanlarında onları tasdik etmez, zulümlerinde yardımcı olmazsa o bendendir. Ben de ondanım. O kimse. Havuzun başında yanıma gelecektir. Ey kapı İmnu ucure. Namaz dülhaandır. Oruç, sağlam bir kalkandır. Sadaka hataları söndürür. Tıpkı suyun ateşi söndürdüğü gibi. Ey kapı İmnu ucure. Haramla biten bir ete mutlaka ateş gerekir. 1706 İmamların ve emirlerin Y A R D Ü M C L L A R Ü an anlatıyor. Kesir İbn-i Ür'e, am i̇bn Le, Esve ve El-İkdam Rabi'yallahu anhüm dediler ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Emir, halka karşı bir düşerse halkı ifsak eder. 1770, Ulefa-i Raşidin ve onların seçimleri, i̇bn Abbas Rabi'yallahu anhüm'a anlatıyor. H-Z Ali Rabi'yallahu Resulullah Aleyhissalatu selamı rahmetin rahmana kavuşturan hastalığı sırasında yanından dışarı çıktı. Dışarıda bekleyen halk: "Ey Ebu Bir Hasan, Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne durumda?" diye sordular. Allah'a kande olsun iyileştirdi. Hazreti Abbas da billahu amm elinden tuttu. Ve 3 gün sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam ölecek. Sen bir başkasına memur olacaksın. Ben, vallahi Resulullah ve Vesselam'ın bu hastalığından kurtulamayıp vefat edeceğini görüyorum. Zira ben, Abdülmuttalip oğullarının ölüm sırasında aldığım şekli biliyorum. Gel Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gidip bu iş hilafet kimde kalacak onu soralım. Bizde kalacaksa şimdiden bilmiş oluruz. Bizden başkasına kalacaksa kendisiyle konuşuruz. Bizi ona tavsiye eder, dedi. Ali radıyallahu anh, eğer, biz onu sorsak bunun üzerine hilafeti bize yasaklasa, halk ondan sonra onu asla bize vermez. Vallahi ben böyle bir şey soramam, dedi. 1708, Ulefa-i Raşidin ve onların seçimleri, Cübey ibn Mutim Mutin radıyallahu anh, anlatıyor. Bir kadın, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelerek bir hususta kendisiyle konuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kendisine tekrar gelmesini emretti. Bunun üzerine kadın, Yasin'i bulamazsam dedi. Kadın bu sözüyle sanki ölümünü kastetmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, eğer beni bulamazsan, Ebubekire Bekir'e uğra diye cevap verdi. 1709, Ulefa-i ve onların seçimleri H.Z. Ayşe Rabiyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam vefat ettiği Zaman. Babam Ebu Bekir Rabiallahu An. Mescid-i Nebiden bir mil kadar uzaklıkta olan Suntna mevkideydi ki Aliye denen Medine'nin yüksek kısmını ki burası Hazreca mensubun İl Harise'nin menzillerinin bulunduğu mevkiyi kastetmektedir. H. Z. Ömer Rabiallahu An kalkıp. Vallahi Resulullah ve Vesselam vefat etmedi. Allah mutlaka onu geri gönderecektir. Odan münafık kimselerin ellerini ve ayaklarını kesecek diyordu. Derken Hazreti bu Bekir ve Abdullah'u am geldi. Resulullah Aleyhissalatu ve gözünü açtı ve öptü. Annem babam sana feda olsun. Sağlığında hoştun. Ölümünde de hoşsun. Nefsimi kudret elinde tutan zat Zülcelale emin olsun. Allah sana ebediyen iki ölüm tattırmayacak." dedi. Sonra dışarı çıkıp H.Z. Ömer'i kasteterek Ey Peygamber! Ölmedi diye yemin eden kişi. Ağır ol dedi. Hazreti bu Bekir konuşmaya başlayınca Hazreti Ömer Rabiallahu Anh'ıma oturdu. Hazreti bu Bekir Allah'a hamdü çena ettikten sonra haberiniz olsun. ki Muhammed'e tapıyor idi ise bilsin ki artık Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idi ise o da bilsin ki Allah'a gidir. Ölümsüzdür dedi ve şu ayeti okudu. Ey Muhammed! Şüphesiz sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Zümer 30. Şu ayeti de okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen. Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah! Hürkederlerin mükafatını verecektir. Al-İmran 144. Bu açıklama üzerine halk boğuk boğuk ağlamaya başladı. Ensar Rabiallahu anhüm, Benim. Sayı'da yurdunda, Sad İbni Übade'nin etrafında toplandı. Muhacir de oraya geldi. Ensariler, bizden bir emir, sizden de bir emir dediler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyde Rabiallahu anhüm de oraya geldiler. Hazreti Ömer konuşmaya başladı ise de Hazreti Ebu Bekir onu susturdu. Heze Ömer ilahi şöyle diyordu. Vallahi ben konuşmayı şu sebeple arzu etmiştim. Zihnimde hoşuma giden sözler hazırlamış. Ebu Bekir bunlara ulaşamaz onun hatırından bunlar geçmeyebilir diye endişe etmiştim. Ama yemin olsun Ebu Bekir öyle bir konuştu ki. Vallahi içimde hazırlamış olduğum güzel sözlerin hepsine isabet etti. Benim aklıma gelmeyen daha da güzelini belli şekilde ifade etti. Onun sözleri arasında şu da vardı. Ey Ensar biz Kureyşliler emirleriz. Sizler de Bu söz üzerine Huba i̇bn bir münzir ayağa kalktı ve Hayır vallahi bunu yapmayız. Bizden bir emir. Sizden de bir emir olacak dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hayır. Olmaz bu. Bizler emirleriz. Sizler de rezillersiniz dedi. Rezin şunu ilave etti. H.Z. bu Bekir devamlı şunu söyledi. Bu iş, hilafet, şu Kureyş cemaati için meşru tanınacaktır. Onlar, yer itibarıyla Arapların ortasındadır. Şerefçe de eskiden beri en gözleridir. Öyleyse, Ömer'e ya Ebu bir biat edin Hazreti Ömer atılarak. Bilakis, biz sana biat ediyoruz. Sen bizim efendimizsin. En hayırlı mısın? Üstelik Resulullah Aleyhissalatu vesselam'da en sevgili olanımızsın." dedi ve Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh'in elinden tutup ona bir at etti. Hazreti Ömer Radiyallahu Anh'i bir takip halk da ona bir at etti. Bunun üzerine dedi, "Sa'd İbn Urva katlettiniz." diye bağırdı. Hazreti Ömer Radiyallahu Anh öfkeyle "Allah onu katletsin." dedi. Hazreti Ayşe Allahu anh'a devamla der ki, bu her iki konuşmada geçen sözleri de Allah faidelik kıldı. Nitekim Hazreti Ömer'in konuşması halkı korkuttu. Aralarında nifak vardı. Onun konuşmasıyla Cenab-ı Hak nifakı bertaraf etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh de halkın nazarını Allah'a çevirip, üzerinde oldukları Hakk'ı İslam'ı öğretti. Oradan şu ayeti okuyarak ayrıldılar. Mealen,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 Bu ziyade aynısıyla Sahih-i Buhari'de mevcuttur. Allahu Alem, Es-Sünnuh veya es sün Medine'de bir yer adıdır. Orada Benil i Haris i̇bn Hazreti'nin evleri vardır. Allah sana iki ölümü tattırmasın sözü, yani dünyada tattırmasın demektir. Hazreti Bu Bekir, bu sözü Hazreti Ömer radıyallahu anhümayin şu sözünü red maksadıyla söylemiştir. Allah. Peygamberini geri gönderecek. O da münafık kimselerin ellerini ve ayaklarını kesecek. Sakife. Evin sofa üstü kafalı önü açık kısmı. Toroslarda evin bu kısmına yazlık tabir edilir. Nesic. Ağlayan kişinin hıçkırığını içine tıkarak sessiz ağlaması. 1710. Ulefa-i ve onların seçimleri. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Ben. Muhacirlerden bir çoğundan Kur'an öğreniyordum. Abdurrahman İbn Avf, onlardan biriydi. Ben yine de onun menzilindeyken, o da, Hazreti Ömer'in son defa yapmış olduğu haçıkçıda onun yanındaydı. Abdurrahman yanıma dönüşte, bugün Hazreti Ömer'in yanına gelen bir adamı keşke sen de görseydin. Dedi ki, ey mininlerin emiri, bir adam görsen ki sana, ''Keşke Ömer ölmüş olsa da falan cebezların rivayetinde Talha İbn-i Ubeydi'ye etsem, ''Vallahi Hazreti bu Bekir Rab'ye Allahu bir yatıça bucak oldu bitti, sen edersin.'' dedi. Hazreti Ömer bu söze daha önce hiç görmediğim kadar öfkelendi ve ''İnşallah bu akşam halka hitap edip, ''Afremişa müşaverede olmaksızın idareyi gasp etmek isteyen bu heliflere ''Karşı onları uyaracağım.'' dedi. Abdurrahman ilaveten dedi ki, bunun üzerine Hazreti Ömer'e, ey miminlerin emiri, dedin, böyle bir şey yapma. Zira açıkçı mevsiminde insanların yuhala ve takımı bir araya gelir. Konuşmak üzere halkın içinde doğrulduğunun zaman bunlar olar ki, etrafında ekseriyeti teşkil ederler. Korkun şu ki, siz kalkar bir şeyler söylersiniz. O cahillerin her biri bir başka şey anlar. Esas ifade etmek istediğiniz maksat tamamen kaybolur. Şu halde acele etmeyin. Medine'ye varın. Orası ruh hicret ve sünnettir hicretin yapıldığı. Sünnetin yaşandığı mahaldir. Orada fıkıh ulaması ve insanların eşrafıyla baş başa kalır. Bilediğinizi rahatça söylersiniz. Alimler sözlerinizi eksiksiz öğrenirler ve maksadınız ne ise onu anlarlar. Bu sözüm üzerine Hazreti Ömer Rabiyallahu Pekala. Vallahi inşallah Medine'ye vardığımda ilk fırsatta bu toplantıyı aktar edeceğim dedi. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma devamla dedi ki. Zir hicrenin sonlarında Medine'ye geldik. Cuma günü öyle olur olmaz camiye gitme de acele ettim. Rezim şu ilavede bulundu. Öğle sıcağında çıktım. Sonra önceki hadise anlatmaya i̇bn Abbas devam etti ve dedi ki. Camiye gelince Said İbnu Zeyd İbni Amı İbni Nüseyd Sadıya Allahu Anhi minberin köşesinde oturmuş buldum. Dizim dizine değecek şekilde yanına oturdum. Sağıma soluma bakmaya başlamadan Ömer İbnu bir hatta yerinden minbere doğru çıktı. Onun gelmekte olduğunu görünce yanındaki Said İbnu Zeyd İbni Amı İbni Nüseyd Bu öyle. Ömer, halife olduğu günden beri hiç yapmadığı bir konuşma yapacak. Dedim. Zeyd, söylediğimi hoş karşılamadı ve daha önce konuşmadığı şeyi konuşması ne mümkün deyip beni reddetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh ünbere oturdu. Müezzin ezanını tamamlayınca, doğruldu. Cenab-ı Hakk'a layık olduğu hamd ve senada bulundu. Sonra şunları söyledi. Emme ben şimdi sizlere Cenab-ı Hakk'ın söylememi takdir buyuracağı bir konuşma yapacağım. Bilemiyorum. Belki de ecelim yakındır. Bu son hutbem olur. Kim bu sözlerim anlar ve hafızasını alabilirse bineğinin götürdüğü her yerde nakletsin. Kim de anlamış o bir korkarsa. Hiç kimseye hakkımda yalan söylemesini helal etmiyorum. Allah Celle Şanuhu. Muhammed ve Vesselam'ı hakla gönderdi. Kendisine kitap indirdi. Allah'ın indirdikleri beyanında rejim ayeti de vardı. Biz onu okuduk. Anladık ve ezberledik. Resulullah aleyhissalatü vesselam rejim cezası verdi. Ondan sonra da bizler verdik. Şahsen aradan fazla zaman geçince, bazılarının çıkıp, Allah'ın kitabında biz rejim ayeti bulamıyoruz diyerek Allah'ın indirmiş olduğu bir farzı terk edip sapıtmalarından korkuyorum. Rejim. Allah'ın kitabında muhsan yani bali e akil. Sahih bir evlilikte evlenmiş ve gerdek yapmış olduğu halde zina eden kadın ve erkeklere ispatlayıcı beyine veya hamilelik veya itiraf olduğu takdirde uygulanması gereken bir aktır. Zina ile ilgili batı zikri geçmiş olan i̇bn Abbas hadisi zikrettikten sonra dedi ki Ve dahi bana ulaştı ki birleri şöyle demiş Ömer ölünce Herkeste istişare Biat aramaksızın salancaya at edeceğim Sakın ha! Hiç kimseye! T. Z. bu Bekir'in seçimi. de Oldu bittiye geldi. Biz de onun seçilme tarzına uygun olarak birini seçebiliriz gibi sözler aldatmasın. Haberiniz olsun. Evet onun seçimi çabuk olmuştur bu doğru ancak. Allah umumiyetle çabuk yapılan işlerde bilahere karşılaşılan şerlerden bu ümmeti korumuştur. Sizden hiç kimseye! Hz. bu Bekir Rabiallahu e Anhe yapıldığı şekilde alaka gösterilerek boyunlar koparcasına nazarlar çevrilip baş uzatılmaz. Öyle ise, Müslümanların istişare ve teyidi tahakkuk etmeksizin kim bir başkasına biat ederse bilsin ki, ne biat edene, ne de edilene itibar edilmeyecektir. Böyle bir biat akti, edeni de edileni de ölüme maruz bırakacaktır. He, Z, Ebu Bekir'e yapılan at böyle kıt düşüncelilerin zannettiği gibi değildir. İç yüzünü anlatayım. Resulullah ve Vesselam'ın ruhunu cenazı hak kabzettiği vakit haberimiz oldu ki. Ensar büyük bir grup halinde bizden ayrı olarak beni sayıda sakinle toplanmışlar. Ali, Zübeyr ve bunlarla birlikte Abbas gibi diğer bazıları bizden ayrılarak cenazeyle meşgul olmak üzere geride kaldılar. Muhacirler de Hazreti bu Bekir Rabiyallahu Anh'in etrafında toplandılar. Hazreti Ebubekir'e, Bekir'e, Ey Ebubekir, Bekir! Haydi şu ensarı kardeşlerimizin yanlarına gidelim dedim. Onlara bir an önce yetişmek üzere yürüdük. Yakınlarına varınca, Onlardan iki salih zatla karşılaştık. Kavmi'nin Sa'd İbni Ubade'yi halife seçme hususundaki kararlarını zikrettiler. Sonra da, ''Ey macirler, cemaati nereye gidiyorsunuz?'' diye sordular. ''Biz, şu ensari kardeşlerimize gidiyoruz.'' dedik. ''Hayır, onlara yaklaşmayın. Hükümlerini versinler.'' dediler. ''Ben, vallahi onlara gideceğiz.'' dedim ve yürüdük. ''Onları beni sayıda sakifinde bulduk. Ortalarında üzeri örtülü birisi vardı. ''Bu kim?'' dedim. ''Bu saat İbn-i dediler. Nesi var diye sordum. Titriyor dediler. Biraz oturmuştu ki. Hatipleri şehadet getirerek söyle başladı. Cenabı Hakk'a layık olduğu Hamz Esen'e ifade ettikten sonra şu konuşmayı yaptı. Enmabat. Biz Allah'ın Ensarı ve İslam'ın ordusuyuz. Siz ey muhacirler. Asıl kavminden kopup gelmiş içimizde az bir grupsunuz. Anladık ki bunlar. Aslen müstehat olduğumuz fonksiyonumuzdan bizi koparmak. Emirlikten uzak tutmak istiyorlardı. Hatip sözlerini tamamlayınca konuşmak arzu ettim. Bu esnada, içimden söyleyecek güzel sözler hazırlamıştım. Bunlar hoşuma da gitmişti. Bunları Ebu Bekir Allahu anh'in huzurunda söylemek istiyordum. Ben bazen onun hiddetini yatıştırıyordum. Konuşmak istediğim sırada Ebu Bekir, acele etme dedi. Onu öfkelendirmek istemedim ve konuşmaktan vazgeçtim. Ebu Bekir Rabia Ruhu'an konuştu. O aslında benden daha çok hikme sahip. Daha vakur idi. Allah'a yeminle söylüyorum. İçimde hazırladığım bütün güzel sözleri eksiksiz aynı güzellikte ve hatta daha da güzel bir biçimde bu konuşması esnasında söyledi. Demişti ki, Hakkınızda söylediğiniz hayır ve fazilet ne varsa hepsine layıksınız. Ancak bu emirlik işi. Kureyş kabilesine meşru tanınıyor. Onlar, nesibe yönüyle de, yurt yönüyle de Arapın ortasında yer alır. Ben sizin için şu iki şahıs tam birini uzun buldum. Bunlardan hangisini isterseniz ona bir at edin. Böyle reyip benim ve Ebu Ubeyde beyde İbn Cerrahın ellerimizden tuttu. Ebu Bekir, ikimizin arasında oturuyordu. Onun ikimiz imamlığa teklif eden cümlesinden başka bütün söyledikleri hoşuma gitti. Vallahi, Ebu Bekir'in bulunduğu bir kavmin başına emir seçilmektense, ortaya çıkarılıp boynumun vurulmasını gerektirecek bir günah işlemek bana daha sevgili gelirdi. Ancak, nefsimin bana ölüm anında hoş gösterdiği şeyi şimdi bulamıyorum. Derken Ensar'ın Hubal İbn-i adındaki bir sözcüsü, beni hasta hayvanların karşılarak rahatladıkları karşılma çubuk cihazı, yaslandığı dikme ile ayakta duran hurma kabul edin ve dinleyin. Diyorum ki sizden bir emir. Bizden de bir emir olsun. Ey Kureyş'e matiledi Bunun üzerine her kafadan bir söz çıkmaya başladı. Gürültü çoğaldı. Öyle ki ihtilaf çıkacak diye korktum. Hazreti bu Bekir'e Ey bu Bekir! Uzat elini dedim. Elini uzattı. Ben ona bir at ettim. Muhacirler de bi'at ettiler. Sonra da Ensar bi'at etti. Sat İbni Allahu Allah'ın üzerine atıldık. Derken onlardan biri, Sat İbni ubadeyi öldürdünüz demez mi? Ben de, Sat İbni ubadeyi Allah öldürsün dedim. Hazreti Ömer Allah'u anh der ki, Vallahi biz, Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selamin defne sırasında, Hazreti i Bekir'in seçiminden daha ehemmiyetli bir şey düşünemedik. Bir at gerçekleşmeden halkı terk etmemiz halinde oradan ayrılınca arkamızdan kendilerinden birini halife seçip verecekler diye korktuk. Böyle bir durumda ya bize de razı olmaya olmaya bir at edecek veya muhalefet edecek birisi de fesat olacaktı. Bilesiniz, Müslümanlarla istişare etmeden kim bir başkasına biat ederse ne biat edene ne de kendisine bir at edilene itibar edilmez. İkisinin de öldürülmesinden korkulur. 1711. Ulefa, İrâşidîn ve onların seçimleri TZ. Allahu anha anlatıyor. TZ. Fatıma Hazreti Abbas radıyallahu anhıma Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'ye uğrayıp Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan kendilerine kalan mirası sordular. Hazretine bu vekil Rabbihillahu an onlara Resulullah aleyhissalatu ve selamın bize kimse varis olamaz. Bıraktıklarımız hep sadakadır. Ancak al iyi Muhammed bu maldan ihtiyacı kadarını yer dediğini işittim. Allah'a yemin olsun Resulullah aleyhissalatu ve selamın yaptığını gördüğüm bir şeyi terk etmem. Mutlaka onu yaparım. Ben onun emrinden bir şey Terk edecek olsam sapıtmaktan korkarım dedi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhüma'ya küstü ve altı ay sonra ölünceye kadar onunla konuşmadı. Hazreti Ali, onu geceleyin defnetti. Ölümünü Hazreti Ebu Bekir Allahu anhüme haber vermedi. Hazreti Ali, Fatıma radıyallahu anhüma salken halk nazarında ayrı bir makama, izzete sahipti. Hazreti Fatıma vefat edince, Halkın alakası ondan kesildi. Bir adam Zühri Rahimehullahi, Ali, H.Z. Ebu Bekir'i e altı ay at etmedi mi diye sordu. Hayır. Vallahi hayır. Beni haşimden hiç kimse geri kalmadı. Ali Rabiallahu anh, insanların nazarlarının kendinden çevriliğini görünce Hazreti Ebu Bekir Rabiallahu anh ile musalahaya mecbur kaldı. Ona haber salarak, yanında kimse olmadan, Yalnız olarak bize gelsi dedi. Kendisine. Hazreti Ömer'in gelmesini istemiyordu. Çünkü ondaki şiddet ve şiddet halini biliyordu. Hazreti Ömer Allahu Anh. Onlara tek başına gitme dedi. Hazreti Ebubekir Bekir Rabiallahu Anh. Vallahi tek başıma gideceğim. Bana ne yapabilirler ki dedi ve Ebubekir Bekir Allahu Anh onlara gitti. Hazreti Ali Allahu Amin'in yanına girdi. Beni haşim. Yanında toplanmışlar idi. H. He, Z, Hebu Bekir'i görünce kalktı. Allah'a hamdü, senede bulundu. Sonra şunu söyledi: Enmabat, ey Hebu Bekir, bizim sana bir at etmemize mani olan şey senin faziletini inkarımız değildir. Sana karşı bir rekabet düşüneceğimiz de yok. Ancak biz bu iş işte de bir hakkımız olduğuna inanıyorduk bize karşı müstevik davrandınız. Sonra Resulullah aleyhissalatu ve selamı olan yakınlığını zikretti. Ali bunları zikrettikçe Hazreti bu Bekir radıyallahu anh'u ağlamaktan kendini alamıyordu. Hazreti bu Bekir radıyallahu anh'u şeharet getirdi. Allah ağlayıya hamdetti. Senada bulundu. Sonra şunları söyledi. Emma ba'at. Allah'a kersen olsun. Şurası muhakkak ki Resulullah aleyhissalatu ve selamın akrabaları bana, kendi akrabalarımdan daha yakın, daha sevgili. Ve ben, yeminle söylüyorum, benimle sizin aranızda olan bu mal meselesinde haktan ve hayırdan hiç ayrılmış değilim. Zira, ben Resulullah aleyhissalatu ve şunu işittim: bize kimse varis olamaz. Bıraktığım salakadır. Al iyi Muhammed bu maldan yer. Vallahi ben, Resulullah ve Vesselam'ın yaptığını gördüğüm bir işi terk etmem. Allah'ın izniyle mutlaka yaparım dedi. Hazreti Ali Rabiyallahu Anh, biat için. Öğleden sonra buluşalım dedi. Ebu Bekir Rabiyallahu Anh öğleyi kılınca, cemaate yönelip Hazreti Ali Rabiyallahu Anh'ın biatı geciktirmedeki beyan ettiği özürleri halka anlattı. Sonra da Hazreti Ali Rabiyallahu Anh kalkıp, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in hakkını tazim buyurdu. Faziletlerini, İslam'ı sevkat eden hizmetlerini zikretti. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'e yaklaşıp biat etti. Halk, Hazreti Ali radıyallahu anh'in etrafını sarıp isabet etti. Çok iyi bir davranışta bulundun diyerek takdir ettiler. Hazreti Ali radıyallahu anh bu maruf işe döndüğü zaman ha tekrar kendisine yakınlık ve alaka gösterdi. 1712 Ulefa-i Raşidin ve onların seçimleri Kasım İbni Muhammed anlatıyor. Hezeh Ayşe radıyallahu anh ha bir gün hastalanmış. Vay başım! Ölüyorum! Demişti. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şaka olsun diye. Keşke bu ben sağken olsa. Sana R eder. Dua veririm dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu an birden parladı. Vay başıma gelen. Vallahi görüyorum ki ölmemi istiyorsun. Ben öleceğim. Sen de akşama revcelerinden biriyle baş başa kalacaksın ha dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sözü değiştirerek dedi ki. Bilakis ben ölüyorum. Vay başım. Ebu Bekir'e ve oğluna birinci gönderip benden sonra hilafet hususunda ben daha layığın iddia veya temenni içinde bulunacaklara karşı yerime geçeceği tespit etmek istemiştim. Sonradan kendi kendime. Böyle bir iddiayı Ebu Bekir dışında kim yaparsa Allah kabul etmez. Mümin birerler Dediğim ve vasiyet yapmaktan vazgeçtim. 1713 Ulefa-i Raşidin ve onların seçimleri H.Z. Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Eze Ebu bu Yahud An, ölüm anı yaklaşınca muhtazar olunca Hazreti Ömer'i çağırdı ve Ey Ömer ben Resulullah Aleyhissalatu ve Salam'ın ashabı üzerine seni halife seçiyorum. Mizanı ağır olan hakka uyması sebebiyle kıyamet günü mizanı ağır basacak ve ağırlık kendine olacak kimsedir. Sadece hakkın girdiği mizanın ağır olması da doğru olmuştur. Ey Ömer hafif olan da Batıla uyması sebebiyle, kıyamet günü sevabı az ve hafif olan ve bu hafiflikte teraziye girecek olandır. İçerisine sadece batıl giren mizanın hafif olması da haktır. Ayrıca, askerlerin komutanlarına da şunu yazdı. Başımıza Ömer'i seçtim. Kendim içinde. Müslümanlar içinde de hayrı seçtim. Sonra Ebu Bekir Allah'u anh vefat etti ve geceleyin defnedildi. Bilahi ve H.Z. Ömer radıyallahu anh. Ayağa kalkıp tam tüyü ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar. Ben size. Hiç bilmediğiniz bir şeyi kendimden uydurup öğretecek değilim. Ben Ömer'im. Size emir olma hususunda hırtım yok. Ancak vefat eden Ebu Bekir radıyallahu anh bunu bana vasiyet etti. Bu işi ona Allah'ın ilham ettiğine inanıyorum. İmamlığını. Ona ehil olmayan kimseye bırakmam. Fakat onu Müslümanlara saygı göstermeye gayret edenlere bırakırım. İşte böyle dedi. Müslümanlara emir olanmaya başkalarından daha çok layıktır. 1714. Ulefa-i Raşidin ve onların seçimleri. Madan İbn Ebî Halha anlatıyor. H.Z. Ömer (r.a.) Cuma günü hutbe verdi. Önce Resulullah aleyhissalatu ve selamı hatırlattı. Sonra Hazreti Ebu Bekir Allahu anh'ı andı. Sonra da şunları söyledi. Ben rüyamda bir horoz gördüm. Bana üç gaza vurdu. Bunu. edelim yaklaştı diye yordum. Bazı kimseler yerime birini seçmemi söylüyorlar. Allah ne dini. Ne hilafetini. Ne de Resulü aleyhissalatu vesselam ile gönderdiği şey zayı edecek değildir. Eğer edelim çabucak gelirse hilafet. Resulullah ve Vesselam ölürken kendilerinden razı bulunduğu şu altı kişinin müşaveresi ile belirlenecektir. Ben diliyorum ki, bazıları bu seçime uzatacaklardır. Bunlar benim şu elimle İslam'a kattığım kimselerdir. Eğer bunu yaparlarsa bilin ki, onlar ancak Allah'ın düşmanlarıdır. Kâsırlardır. Sapıklardır. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ey Rabbim! Seni Ensar'ın ümerasına şahit kılıyorum. Bilin ki ben onları, adaletle olsunlar ve halka dinlerini, Peygamberlerinin aleyhissalatü vesselam sünnetini öğretsinler zekat aralarında taksim etsinler. Dini meselelerde müfkilatla karşılaşınca bana bildirsinler diye başlarına tayin ettim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in bu hutresinden bir cuma geçmişti ki hançerlendi. Yanına girmek için önce muhacirlere, Sonra Ensar'a, sonra Medine'lilere, sonra Şamlılara, sonra Iraklılara sırayla izin verdi. Biz huzura girenlerin sonuncusu idik. Siyah bir bürze ile yarası sarılmış. Üzerinden kanlar akıyor vaziyette gördük. Bize vasiyette bulu dedik. Ona bizden başka vasiyet talebinde bulunan olmadı. Siz dedi, Allah'ın kitabını vasiyet ediyorum. Zira ona uyuduğunuz müddetce asla sapıtmazsınız. Size bu acirleri de vasiyet ediyorum. Zira insanlar çoğalırken onlar azalıyor. Size ensarı vasiyet ediyorum. Zira onlar imanın tığındığı mercedir. Size bedelileri de vasiyet ediyorum. Zira onlar aklınız dayanığınızdır. Bir rivayette şöyle denmiştir. Zira onlar kardeşlerinizdir. Düşmanınızın düşmanıdır. Size zihnileri de vasiyet ediyorum. Zira onlar Peygamberimiz ve Vesselam'ın zimeti ve ailenizin rızkıdır. Beni terk edin artık. Bir rivayette şöyle gelmiştir. H. Z. Ömer radıyallahu an bu zaman kendisine Birini yerinize seçseniz denilmişti. Şu cevabı verdi. Yani işinizi sağken de, ölmüşken de ben mi sırtımda taşıyayım? Mamafi, birisini seçecek olsam bu caizdir. Zira benden daha hayırlı olan Ebu Bekir seçmiştir. Seçimi terk edecek olsam bu da caizdir. Zira benden daha hayırlı olan Resulullah Aleyhissalatu ve selam da seçimi terk etti. Ben istedim ki, bundaki nasibim başa baş olsun. Ne lehime ne de aleyhime Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüma dedi ki, Ömer'in bu sözü üzerine anladım ki, Yerine kimseyi tayin etmeyecektir. Oradakiler. Allah hayırlı mükafatlar versin. Sen şu şu hizmetleri yaptın dediler. O da. Uman ve korkan diye cevap verdi. 1715. Ulefa-i Raşidin ve onların seçimleri. H. Z. Ayşe radıyallahu an anlatıyor. H. Z. Ebu Bekir radıyallahu an. Ölüm anı yaklaşınca muhtazar olunca. Hazreti Ömer'i çağırttı ve. Ey Ömer. Ben Resulullah ve Vesselam'ın ashabı üzerine seni halife seçiyorum. Mizanı ağır olan, Hakk'a uyması sebebiyle kıyamet günü mizanı ağır basacak ve ağır kendine olacak kimsedir. Sadece, Hakk'ın girdiği mizanın ağır olması da has olmuştur. Ey Ömer! Mizanı hafif olan da, Batı'la uyması sebebiyle, kıyamet günü sevabı az ve hafif olan ve bu hafiflikle teraziye girecek olandır. İçerisinin sadece batıl giren Nizam'ın hafif olması da haktır. Ayrıca askerlerin komutanlarına da şunu yazdı: "Başınıza Ömer'i seçtim. Kendim içinde, Müslümanlar içinde hayırlı seçtim." Sonra Ebubekir radıyallahu anh vefat etti ve geceleyin defnedildi. Bilahi ve Hz. Ömer radıyallahu anh ayağa kalkıp tam ü senâ ettikten sonra şunları söyledi: "Ey insanlar, ben size hiç bilmediğiniz bir şeyi kendimden uydurup öğretecek değilim. Ben Ömer'im. Size emir olma hususunda hırtım yok. Ancak vefat eden Ebu Bekir radıyallahu Allahu An bunu bana vasiyet etti. Bu işi ona Allah'ın ilham ettiğine inanıyorum. İmamlığını ona ehil olmayan kimseye bırakmam. Fakat onu Müslümanları saygı göstermeye gayret edenlere bırakırım. İşte böyle dedi. Müslümanlara emir olamya başkalarından daha çok layıktır. 1716. Ulefa-i ve onların seçimleri, Madan i̇bn Ebi Halha anlatıyor. H. Z. Ömer Rabiallahu An. Cuma günü hutbe verdi. Önce Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ı hatırlattı. Sonra Hazreti bu Bekir Rabiallahu An'ı andı. Sonra da şunları söyledi. Ben rüyamda bir horoz gördüm. Bana üç gaza vurdu. Bunu. Edelim yaklaştı diye yordum. Bazı kimseler yerime birini seçmemi söylüyorlar. Allah ne dini, ne hilafetini, ne de Resul Aleyhissalatu Vesselam ile gönderdiği şeyi zayıf edecek değildir. Eğer edelim çabucak gelirse hilafet, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ölürken kendilerinden razı bulunduğu şu altı kişinin müşaveresi ile belirlenecektir. Ben biliyorum ki. Bazıları bu seçime uzatacaklardır. Bunlar benim şu elimle İslam'a kattığım kimselerdir. Eğer bunu yaparlarsa bilin ki, onlar ancak Allah'ın düşmanlarıdır. Kâfırlardır. Sapıklardır. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ey Rabbim! Seni Ensar'ın ümerasına şahit kılıyorum. Bilin ki ben onları, adaletli olsunlar ve halka dinlerini. Peygamberlerinin ve vesselam sünnetini öğretsinler zekatı aralarında taksim etsinler. Dini meselelerde müskidatla karşılaşınca bana bildirsinler diye başlarına tayin ettim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in bu hutbesinden bir cuma geçmişti ki hançerlendi. Yanına girmek için önce muhacirlere, sonra Ensara, sonra Medinelilere, sonra Şamlılara, sonra Iraklılara sırayla izin verdi. Biz huzura irenlerin sonuncusu ilik, Siyah bir bürde ile yarası sarılmış. Üzerinden kanlar akıyor vaziyette gördük. Bize vasiyette bulun dedik. Ona bizden başka vasiyet talebinde bulunan olmadı. Siz dedi. Allah'ın kitabını vasiyet ediyorum. Zira ona uyduğunuz müddetce asla sapıtmazsınız. Size bu de vasiyet ediyorum. Zira insanlar çoğalırken onlar azalıyor. Size Ensar'ı da vasiyet ediyorum. Zira onlar, imanın sığındığı mercedir. Size ve devileri de vasiyet ediyorum. Zira onlar aklınız, dayanığınızdır. Bir rivayette şöyle denmiştir. Zira onlar kardeşlerinizdir. Düşmanınızın düşmanıdır. Size zımmileri de vasiyet ediyorum. Zira onlar Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın zimeti ve ailenizin rızkıdır.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 Sen şu şu hizmetleri yaptın dediler. O da, uman ve korkan diye cevap verdi. 1717 Ulefa-i ve onların seçimleri, Abdullah İbnu Selam radıyallahu anh anlatıyor. H.Z. Osman radıyallahu an muhasara edildiği zaman, namaz kıldırma işine Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu an hitayin etti. Bazen Hazreti İbnu Abbas kıldırıyordu. Sonra, Hz. Osman isyancıları elçi yollayıp, ''Benden ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Onlar, hilafetten ayrılmanı istiyoruz.'' dediler. O da, ''Allah'ın bana giydirdiği bir kaftanı çıkarmam.'' diyerek reddetti. ''Onlar seni öldürecekler.'' dediler. ''O, beni öldürdüğünüz takdirde, ebediyen birbirinizi sevmeyecek. Düşmanla evlilik savaşamayacaksınız.'' Göre göre ihtilafa düşeceksiniz. Ey kavm! Bana karşı çıkardığınız ihtilaf sakın ola başımıza Sizden öncekilerin maruz kaldığı beley dolamasın dedi. İhtilalcilerin taz yedikleri. Artınca, Cuma gününe oruçlu olarak girdi. Gün biraz ilerleyince uyudu uyanınca, Şu anda rüyamda Resulullah aleyhissalatu ve selamı gördüm. Bana, Akşam yanımızda iftarını yapacaksın buyurdu dedi. O gün öldürüldü. Sonra Hazreti Ali Allahu anhut okumak üzere kalktı. Hamdü çeneden sonra. Ey insanlar! Dedi. Bana yaklaşın. Gözlerinizi. Kulaklarınızı dört açın. Şahsen ben ve sizler hepimizin fitnenin içine düşmemizden korkuyorum. Fitne sırasında. Hepimize gayret gerekecek. Devamla dedi ki. Allah bu ümmeti iki edeble terbiye etti. Kitap ve sünnet. Bunların tatbiki hususunda sultan nezdinde gevşeklik olamaz. Öyleyse Allah'tan korkun. Aranızdaki meseleleri halledin. Hazreti Ali radıyallahu Allah'u an. Bunları söyleyip minberden indi ve beytül maldan arta kalan serveti önelererek Müslümanlar arasında taksim etti. 1718. Bu refah iğraşidin ve onların seçimleri. Hasan Basri Rahimehullah Hazretleri anlatıyor. Hasan İbn Ali. Vallahi Hazreti Muaviye adı yallahu anhümayi dağlar gibi büyük askeri birliklerle karşıladı. Bunun üzerine amı İbnu Biras. Hazreti Muaviye ye. Ben vallahi öyle askeri birlikler görüyorum ki, bunlar kendileri gibi sayıcı ve keyfiyetçi akran olan birlikleri öldürmedikçe geri dönmezler dedi.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 Kureyşin beni abdül boyundan iki kişiyi yani Abdurrahman İbn Semire ve Abdullah İbn Amir'i Hazreti Hasan da diye Allahu anha gönderdi. Bunlara haydi Şirata gidin. Ona sulh yapmak istediğimizi söyleyin. Hilafet arzusundan vazgeçmesini talep edin. Buna mukabil ne isterler cevidin dedi. Bunlar Hazreti Hasan diye Allahu anha yanına gidip huzuruna çıktılar ve Hz. Muaviye'nin tembihine uygun olarak konuştular. Hilafeti Hazreti Muaviye'ye bırakması halinde ne isterse vereceğini söylediler. Hazreti Hasan da Allah an onlara: Bizler Abdurrahman Talib'in oğullarıyız. Beytül Mal'dan bir hissemiz var. Bu ümmet ihtiyaç karşısında mal için kanını israf etmeye başladı. Beytül Mal'dan bize ayrılacak hisse nedir?" dedi. Onlar Hz. Muaviye size şunları teklif ediyor: Hilafetten vazgeçmenizi talep ediyor. Bu kabilden ne istediğinizi soruyor. Dediler. Hazreti Hasan da Yallahu sizin bu vaatlerinizi bize kim tekefül edecek? dedi. Elçiler. Sana biz tekefül ediyor. Garanti veriyoruz. dediler. Hazreti Hasan her ne talepte bulundu ise hepsine biz ta ediyoruz diyerek teminat verdiler. Böylece Hazreti Hasan, Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile sulh yaptı. Hasan Basri demiştir ki: Ben Ebu Bekir radıyallahu Anh'i işittim şöyle demişti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın minberde gördüm. Yanında Hz. Hasan İbn Ali vardı. Bazen halka yöneliyor. Bazen asama yöneliyor ve Şu oğlum şeyidir. Umulur ki Allah bununla iki muazzam Müslüman orduyu sulh kavuşturacak diyordu. 1719. Hus. Servanda diyor Allahu an, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, ciddi bir sebep olmadan kocasından hul yoluyla boşanan kadın Cennetin kokusunu alamaz. E bu davudun bir rivayetinde şöyle denmiştir: Hangi kadın zevcisinden boşanma talep ederse bu Hüreyre'nin nesaibe gelen bir rivayetinde, ''Kocasından huzuretiyle boşanan kadınlar günahça münafıklar gibidir.'' buyurulmuştur. 1720 Hul İbni Abbas radıyallahu Anh anlatıyor. Sabit İbn Kays İbni Şembas radıyallahu Anh'ın hanımı Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek, ''Ben sabiti ahlak ve diyanetinden dolayı hitap etmiyorum.''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 Kendine ait ne varsa hepsini vermek karşılığında kocasından ayrılmıştır ve İbn Ömer anhu anhüma bunu yadırgamamıştır. 1722, duanın fazileti ve vakti, Numan İbni Beşir Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, dua ibadetin kendisidir buyurdular ve sonra şu ayeti okudular. Mealen, Rabbiniz, bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu. Gafır 60-1723 Duanın fazileti ve vakti i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaları açılmış demektir. Allah'a talep edilen dünyevi şeylerden Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua İnen ve henüz inmeyen her çeşit musibet için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyleyse sizlere dua etmek gerekir. 1724 Duanın fazileti ve vakti Ubade-i B.N.S. Samit radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Yeryüzünde Masihet veya sıla iyi rahmi koparıcı olmamak kaybıyla Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek ve ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. 1725 Duanın fazileti ve vakti Ebu Derda Allahu an anlatıyor. Resul-i Ekrem ve selam. Bir gün sordu. En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade arttıran Melikimizin yanında en temiz. Sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı. Düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amirinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi? Evet. Ey Allah'ın Resulü dediler. Allah'ım zikridir buyurdu. 1726. Duanın fazileti ve vakti. H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allahu Teala Hazretleri şöyle seslenir: Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın. 1727. Duanın fazileti ve vakti. H Z. Muazzam Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Akşamdan abdestli olarak temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyinde uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için h. eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin. 1728 Duanın fazileti ve vakti H. Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Bir kimse evine veya yatağına girince hemen bir melek ve bir şeytan alelacele gelirler. Melek Hayırlı aç der. Şeytan da. Şelle aç der. Adam. Şeyet o sırada Allah'ı zikrederse melek şeytanı kovar ve onu korumaya başlar. Adam uykusundan uyanınca, melek ve şeytan aynı şeyi yine söylerler. Adam. Şeyet. Nefsimi. Ölümden sonra bana geri iade eden ve uykusunda öldürmeyen Allah hamdolsun. İzniyle yedi semayı arzım üzerine. Düşmekten alıkoyan Allah'a hamdolsun dese bu kimse yatağından düşüp ölse şehit olur. Kalkıp namaz kılsa faziletler içinde namaz kılmış olur. 1729 Duanın fazileti ve vakti H.Z.N.S. Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam re buyurdular ki Allah'ı zikreden bir cemaatle sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmam. Bana İsmail'in oğullarından dört tanesini azat etmemden daha sevgili gelir. Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batımına kadar oturmam dört kişi azat etmemden daha sevgili gelir. 1730 Duanın fazileti ve vakti H.Z. Ebu Hüseyre Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Her gece Rabbimiz gecenin son biri girince Dünya semasına iner ve kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu verelim. Kim bana istiğfarla bulunursa ona mağfirette bulunayım der. Rivayet-i Müslim'deki bir veli şöyle: Allahu Teala gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semaya inerek şöyle der: Mel benim, benim. Kim bana dua edecek? 1731 duanın fazileti ve vakti Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Derdi ki: Ey Allah'ın Resulü, en ziyade dinlenmeye ve kabule mazhar olan dua hangisidir? Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır diye cevap verdi. 1732. Duanın fazileti ve vakti Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki: Ey zanlıtı Ahmet arasında yapılan dua reddedilmez mutlaka kabule mazhar olur. Öyleyse dendi: Ey Allah'ın Resulü nasıl dua edelim Allah'tan? dedi. Dünya ve ahiret için afiyet isteği 1733. Duanın fazileti ve vakti Seh ibn Caat an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki iki şey vardır. Asla reddedilmezler. Ezan esnasında yapılan dua ile insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua, 1734, duanın fazileti ve vakti, Ebu Hüveyr'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur. Öyleyse secdede duayı çok yapın. 1735, duanın fazileti ve vakti, yine Ebu Hüveyr'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam anlatıyor. Allah'ın kabul ettiği üç müstesna dua vardır. Bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiçbir şekli yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası 1736 duanın fazileti ve vakti Abdullah İbn Amî İbn'in asrında An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki İcabete mazhar olma da kimsenin gayip kimse hakkında yaptığı dua'dan daha süratli olanı yoktur. 1737 Dua edenin heyeti dış görünüşü i̇bn Abbas radıyallahu anhüma hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, duaları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan avuçlarımızın içiyle isteyin. Sırtlarıyla istemeyin. Duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün. 1738 Dua edenin heyeti dış görünüşü H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki. Koltuk altlarının beyazlığını gördüm. 1739 Dua edenin heyeti dış görünüşü H.Z. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam ellerini dua ederken kaldırınca, onları üzerine sürmedikçe geri bırakmazlardı. 1740, dua edenin hedi dış görünüşü Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Adamın iri iki parmağı ile dua ediyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, birle, birle diye müdahale etti. 1741, dua edenin hedi dış görünüşü Sehni İbn-i Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ı, ne minbere ne de bir başka şey üzerinde dua yaparken ellerini uzattığını görmedim. Bilakis şöyle gördüm dediği ve baş ve orta parmaklarını kapayıp şeharet parmağını açmış vaziyette işaret etti. 1742 Dua edenin hedi dış görünüşü H.Z. Selman Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Rabbimiz hayidir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, o, ellerini boş çevirmekten istihya eder. 1743, dua edenin hedi dış görünüşü H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah, ve vesselam buyurdular ki, Allah'a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunu bilin ki Allah Celle Şanuhu bu inançla olmayan ve gafletle başka meşguliyetlerle oyalanan kalbin duasını kabul etmez. 1744 Duanın keyfiyeti Fadale İbni Ubeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam dua eden bir adamın, dua sırasında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselame salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen, bu kimse acele etti buyurdu. Sonra adamı çağırıp biriniz dua ederken Allahu Teala'ya hamd u sena ederek başlasın. Sonra Hz. Peygamber ve vesselam'e salat okusun. Sonra da dilediğini istesin buyurdu. 1745. Duanın keyfiyeti. Hz. Ömer Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki: "Dua sema ile yer arasında durur. Bana salat okunmadıkça Allah'a yükselmez. Beni hayvanına binen yolcunun maşrabası yerini tutmayın. Bana. Duanızın başında. Ortasında ve sonunda salat okuyun. Tirmizi. Bunu Hazreti Ömer Allahu Anh'e melkuf olarak rivayet etmiştir. Rezim ise mersu olarak rivayet etmiştir. 1746. Duanın keyfiyeti. H. Z. İ. Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhüma beraber otururlarken ben namaz kılıyordum. Namazı bitirip oturunca, Allah'a sena ile etmeye başladım ve arkasından Resulullah ve Vesselam'a salat okuyarak devam ettim. Sanra kendim için duada bulundum. Bu tarzımı beğenmiş olacak ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte istediğin veriliyor. İşte. istediğin veriliyor dedi. 1747 Duanın keyfiyeti H. Z. Übeyb-i i̇bn An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Selam birisine dua edeceği vakit önce kendisine dua ederek başlardı. 1748 Duanın keyfiyeti Ebu Müsab-i El-Makray Ebu Cühey'en Ümeyri Rabiallahu naklen anlatıyor. Bir yere Resulullah ve selam ile beraber çıktık. Derken bir adamı rastlattık. Sual ve Allah'tan talep hususunda çok ısrarlı idi. Resulullah ve selam onu dinlemek üzere durakladı. Ve Eğer duayı sonlandırırsa vacil oldu buyurdu. Kendisine Ne ile sonlandırırsa ey Allah'ın Resulü denildi. Amin ile dedi. Uzaklaştı. Adama Ey fülan! Duanı aminle tamamlar ve de gözün aydın olsun dedi. 1749. Duanın keyfiyeti. H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Sizden biri dua edince, Ya Rab! beni affet. Ya Rab bana rahmet et demesin. Bilakis, azimle kesin bir üslubla istesin. Zira Allah-u Teala hazretlerini kimse içbar edemez. 1750, Duan'ın keyfiyeti, Ebu Musa Allahu An anlatıyor. Bir sefere hayber seferi çıkmıştık. Halk yolda, bir ara yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam müdahil ederek, nefislerinize karşı merhametli olun. Zira sizler, sağır birisine hitbe etmiyorsunuz, Muhatabınız gayetle de değil. Sizler gören, işiten, Nerede olsanız sizinle olan bir zata, Allah'a hitap ediyorsunuz. Dua ettiğiniz zat, Her bir rize, Dineğinin boynundan daha yakındır, dedi. 1751 Duanın keyfiyeti, H. Z. Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Bir kimsenin, Ya Rabbi, Senden, Nimetin kemalini talep ediyorum dediğini işitmişti. Sordu. Nimetin kemali nedir? Bu bir duadır. Onunla dua edip, onunla hayır çok mal ümit ettim dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam sordum. Zira, nimetin kemali cennete girmektir. Ateşten kurtulmaktır dedi. Bir başkasının da şöyle dediğini işitti. Ey Celal ve İkraf sahibi Rabbim hemen şunu söyledi. Duana icabet edilmiştir. Ne arzu ediyorsan durma iste derken bir başkasının Ya Rabbi senden sabır istiyorum dediğini işitmişti. Ona da Allah'tan bela istedin. Afiyetle iste dedi. 1752 Duanın keyfiyeti H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam özlü duaları tercih eder. Diğerlerini bırakırdı. 1753 Duanın keyfiyeti H.Z. İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam duayı üç kere yapmaktan, istiğfarı üç kere yapmaktan hoşlanırdı. 1754 Müteferrik hadisler H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam uyudular ki, acele etmediği müddetçe her birinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var. Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi. Müslimin diğer bir rivayeti şöyledir. Kul, günah talep etmedikçe veya sıla-i kopmasını istemedikçe duası icabet görmeye kabul edilmeye devam eder. Tirmizi'nin diğer rivayetinde şöyledir. Allah'a dua eden herkese Allah'a icabet eder. Bu icabet, ya dünyada peşin olur, ya da ahiret ay saklanır. Yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur. Yeter ki günah talep etmemiş veya sular rahmin kopmasını istememiş olsun. Ya da acele etmemiş olsun. 1755 Müteferrik Hadisler H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Nefslerinizin aleyhine dua etmeyin. Çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin. Hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rastgele de istediğiniz kabul edili verir. 1756 Müteferrik Hadisler H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki sizden herkes ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin. 1757 Müteferrik Hadisler Ebu Hüleyre Hazretleri Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Allah Teala Hazretleri kendisinden istemeyene gazap eder. 1758 Müteferrik Hadisler İbn-i Mesud An Hazretleri anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki allah Teala Hazretlerimin fazlından isteyip, Zira Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en ebdaliyle dua edip kurtuluşu beklemektir. 1759 Müteferrik Hadisler Cabir Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Bir kadın, Ey Allah'ın Resulü! Bana ve kocama duydular diye ricada bulunmuştu. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam Efendimiz. Allah sana da, Kocana da rahmet etsin diye dua buyurdu. 1760 Müteferrik hadisler. Ebu Derda Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kardeşinin gıyağında dua eden hiçbir mümin yoktur ki melek de. Bir misli de sana olsun demesin. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade vardır. Melekler Amin Bir misli de sana olsun derler. 1761 Müteferrik hadisler, H.Z. Ayşe Rab'iyallahu An'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Her kim, kendine zulmedin ve dua ederse, ondan intikamını dünyada almış olur. 1762, İsmi -i Azam ve Esma-i Hüsna duaları, H.Z. Bireyde Rab'iyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir adamın şöyle söylediğini işitti. Allah'ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum. Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. birsin Sametsin hiçbir şeye ihtiyacın. Yok. Her şey sana muhtaç. Doğumadın. doğmadın. Bir eşin ve benzerin yoktur. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu ve selam buyurdular. Nefsimi kudret elinde tutan zata yemin olsun. Bu kimse... Allah'tan ismi azmı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki, kim ismi azamla dua ederse Allah ona icabet eder. Kim onunla talepte bulunursa Allah ona dilediğini mutlaka verir. 1763, ismi azam ve esma-i hüsna duaları, Mişan İbn-i Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir adamın, Ey Allah'ım! Bir vesamet olan, doğurmayan ve doğrulmayan, Eşi ve benzeri de olmayan Allah adıyla senden istiyorum. Günahlarımı mağfiret et. Sen gafürsün. Rahimsin dediğini işitmişti. Hemen şunu söyledi. O mağfiret edildi. O mağfiret edildi. O mağfiret edildi. 1764. İsmi Azam ve Esma-i Hüsna duaları. H.Z.N.S. Radıyallahu an anlatıyor. Bir adam şöyle dua etmişti. Ey Allah'ım! Hamd benim sanadır. Nimetleri veren sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın. Hayy ve kayyumsun kainatı ayakta tutan hayat sahibisin. Bu isimlerin şefaatçi yaparak senden istiyorum. Bu duayı işiten Resulullah aleyhissalatu vesselam sordu. Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor? Biliyor musunuz Allah ve Resul daha iyi bilir. Nefsimi kudret elinde tutan zata yemin ederim ki, o Allah'a, ism-i azam ile dua etti. O ism-i azam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder. Onunla istenirse verir. 1765 İsmi azam ve Esma-i Hüsna Duaları Esma bin i Yezid Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Allah'ın ism-i azamı şu iki ayettelir. 1- ilahınız tek olan ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. O rahman ve Rahim'dir. Bakara 163. 2. Al-İmran Suresinin Baş Kısmı. Elif lam O Allah ki. Ondan başka ilah yoktur. O Hayy-i Ekayyum'dur. Al-İmran 13.766. İsmi-i Azam ve Esma-i Hüsna duaları. H.Z. Ebu adı Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir. Teki sever. Bir rivayette. Kim o isimleri sayarsa cennete girer buyurmuştur. Buhari hadisi bu lafı da etmiştir. Müslim de tek. Kelimesi yoktur. Tirmizi'nin rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'ın isimlerini şöyle yazdı. O Allah ki onda başka ilah yoktur. Rahmandır, Rahimdir. Ebir Melik Kul Kuddusu Es Selamu El Mimino El Me'mino El Azizu El Cebaro El Mütekebiro El Haliku El Bariyo El Musavviro El Gaffaro El Kahharo El Vehhabu Er Rezzaku El Fettahu El Alimu El Kabizu, El Basitu El Hafidu Er Rafi El Müezzo, El Müzillo, El Semio, El Masilo, El Hakimo, El Adlo, El Natifu, El Habiro, El Hanimo, El Azimo, El Gafuro, El Şekpuro, El Aliyo, El Keviro, El Hafizu, El Mukitu, El Hasibu, El Celibu, El Kerimo, Erakibo, El Mudibu, El Masio, El Hakimo, El, el Vedudo. El Mecidu, El Ba'isu, El Şehidu, El Hakku, El Vekilu, El Kaviyyü, El Metinu, El Meyliyü, El Hamidu, El Muhsi, El Muriyyü, El Muidu, El Muhyi, El Mimitu, El Hayyü, El Kayyumu, El Vacidu, El Macidu, El Mahidu, El Ahadu, Es Samedu, El Kadiru, El Muktediru, El Muahiru, El-Everu, El-Ahiru, El-Zahiru, El-Batinu, El-Mali, El-Mütali, el beru et el tevabu, el El-Müntekimu, el afuru er El-Raufu, Malik-i-Mülki, zülcelaliler -el ikram, El-Müksütü, El-Camiu, El-Ganiyu, El-Nuni, El-Mani, El-Laru, El-Naflu, El-Nuru, El-Hadi, El-Bellu, El-Baki, El-Varisu, Es-Taburu, er es isimleri bu şekilde, sadece tirimizi saymıştır 1767, Allah'ın güzel isimlerinin şakhi, El-Kuddurs, ayıplardan temiz demektir. Es-Selam, selam sahibi yani her çeşit ayıptan selamet ve her türlü afetten beri demektir. el -Mim. kullarına adinde sadık olan demektir. Tasdik manasına olan imandan gelir. Yahu kıyamet günü kullarını azabına karşı garanti veren güven veren demektir bu manaya emandan gelir. El-He'yim. Şahit olan görüp. Güzeten demektir. Emin manasına geldiği de söylenmiştir. Aslı müemindir ancak hem zihaya kaybolmuştur. Keza erdaki ve el hafif manasına geldiği de söylenmiştir. El-Azizu. Kahreden galebe çalan demektir. İzzet galebe çalmak manasına gelir. El Cebbar! Mahlukkatı mecbur eden, emir veya yasak her ne ona zorlayan demektir. Bu kelimenin bütün mahlukkatının sevkinde yücedir manasına geldiği de söylenmiştir. Ey mütekebdir. Mahlukkata ait sıfatlardan yüce uzak manasına gelir. Ayrıca mahlukatından büyüklük taslayarak kendisiyle azamet yarışına kalkanlara büyüklüğünü gösteren ve onlara haddini bildiren muanasına geldiği de söylenmiştir. Keza şu muanaya geldiği de belirtilmiştir. Mütekebbir Allah'ın azametini ifade eden kibriya kelmesinden gelir tezlifi mana taşıyan bir Kelimesinden gelmez. El-Bari'l. mahlukatı katı mevcut bir misalaya bakmaksızın yoktan örneksiz olarak yaratan muanasına gelir. Bu kelime öncelikle hayvanlar için kullanılır, diğer mahluklar için pek kullanılmaz. Hayvanlar dışındaki mahlukat hakkında nadiren kullanılır. El-Bisavir. Mahlukatı farklı suretlerde yaratan demektir. tufir olarak hat ve şekil çizmek manasına gelir. El-Gaffar. Kulların günahlarını tekrar tekrar affeden manasına gelir. graf kelimesi aslında setr örtmek ve kapatmak manalarına gelir. Allah-u Teala kullarının günahlarını affedici onlar için cezayı terk etmek suretiyle günahları örtücüdür. el fetah, kulları arasında hakim demektir. Araplar, hakim iki asmın davalı davacı arasındaki ihtilafı çözdüğü zaman, hakim iki asmın arasını fethetti derler, hükümeti, çözüme, kavuşturdu manasında, hakime Fatih dendiği de olmuştur. Mamafi, kullarına rızk ve rahmet kapılarını açan, rızıklarından kapanmış olanları açan manasına da gelir. El-Kabız, kullarının rızkının lütfu ve hikmetleriyle tutan manasına gelir. El-Basit, kullarına rızkı açıp cüde rahmetleriyle genişleten demektir. Böylece Cenab-ı Hak, hem ihsan sahibi, hem de onun en edici olmaktadır. El-Hafid, cebbarları ve firavunları alçaltan demektir. Yani onları horlar ve değersiz kılar demektir. Ergafi, velilerini, dostlarını yüktir. Aziz kılar demektir. Böylece Allah, hem zelil hem de aziz kılıcı olmaktadır. el hakem, hakim demektir. Burada hakikatı hakikati hükmetme etkisi kendisine verilen, ona gönderilen demek olur. El-Adlu, kendinde heva meyli olmayan, hükümde doğruluktan ayrılmayan cevire yer vermeyen, Manasına Gelir. Aslında Bastardır. Ancak Adif Makamında Kullanılmıştır. Adilden Daha Velidir. Çünkü müsenma Fiilin Kendisiyle isimlenmiştir. El latifu, Arzunu Sana Rıfk'a Ulaştıran Demektir. Mahiyeti. idrak Edilemeyecek Kadar Latif Manasına Geldiği De Söylenmiştir. El Habiru. Olanına Olacağı Bilen kimse Denir. El Gafuru. Bağışlamada mübala eden, çok bağışlayan demektir. Eşek kuru, kullarını, salih tiilleri sebebiyle mükafatlandıran ve sevap veren demektir. Allah'ın kullarına şükrü, onlara mağfireti ve ibadetlerini kabul etmesidir. El-Keviru, cerab bir büyüklük ve şanının yüceliği sıfatlarını taşıyan kimsedir. El-Mukitu, muktedir demektir. Ayrıca, Mahluk gıdalarını veren manasına geldiği de söylenmiştir. El-Hasibu. El-Kasi demektir. Mufil manasında faildir. Tıpkı bilim manasında elim gibi. Hasib-i muhasib manasında kullanıldığı da söylenmiştir. El-Hasibu. Er Kendisinden hiçbir şey gayet olmayan hafif muhafız demektir. El-Mudibu. Kulların duasını kabul edip, icabet eden zat demektir. El-Hasibu. Zenginliği. Bütün fakrlar büreyen. Rahmeti her şeyi kuşatan demektir. Elbedudu. Elbet sevgi kelimesinden ve fugir manasında felüldür. Allah-u Teala mevduddur. Çok sevilir. Yani velilerinin kalbinde sevgilidir. Veya fay manasında felüldür. Yani Allah-u Teala salihullarını sever. Bu da onlardan razı olur demektir. El-mecidu. Kerem'i geniş olan demektir. Şerif manasını taşıdığı da söylenmiştir. Elbâ-i Mahlukatı. Ölümden sonra kıyamet günü yeniden diriltir demektir. Eşşehidu. Kendisinden hiçbir şey rahim olmayan kimse demektir. Şahit ve şehit aynı manada kullanılır. Tıpkı alim ve alim kelimeleri gibi. Mana şöyledir. Allah her yerde hazırdır. Eşeği müşahede edip her an görür. El-Hakku, varlığı ve vücudu gerçek olan demektir. El-Vekilu, kulların yürüdüklerine kefil demektir. Hakikat şudur. Kendisine tevkil edilmiş olanı işinde müstakil söz sahibi olmaktır. Bu hususta şu ayet hatırlanabilir. Dediler ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. abir İmran 173. El-Kaviyyuh, El-Kadir güçlü demektir. Ayrıca, kudret ve kuvveti tam, onu hiçbir şey aciz kılamaz manasına da gelir. El-Metinu, kalı olup, hiçbir fiilinde meşakkatle karşılaşmayan demektir. El-Veli'yi, nasıl yardımcı demektir. Ayrıca, işlerin kendisiyle yürüdüğü mütevelili, yetimin velisi gibi diye de açıklanmıştır. El-Hamidu, fiiliyle hamle hak kazanan Mahmud kimsedir. Bu kelimeler ful manasında faildir. El Muhsi ilmiyle her şeyi sayan, nazarından büyük veya küçük hiçbir şey kaçmayan kimse demektir. El Muvlû eşyayı yoktan ilk defa var eden, yaratan demektir. El Mûîdû mahlukatı hayattan sonra tekrar ölüme, öldükten sonra da tekrar hayata iade eden kimse demektir. El Vacîdû fakirliğe düşmeyen zengin demektir. Bu kelime, buna demek olan cide kökünden gelir. El-Vahidu, tek başına devam eden, yanında bir başkası olmayan terdir. Ayrıca, şerik bir arkadaşı olmayan kimse manası da mevcuttur. El-Ahadu, Ferd demektir. Ahad ile Vahid arasındaki farka gelince, Ahad, kendisiyle bir başka adetin zikredilmesini mennedecek bir yapıya sahiptir. Kelime hem müzekker, hem de müenmestir. Bana kimse ahat gelmedi derken. Gelmeyen hem erkektir. Hem de kadındır. Vahide gelince bu sayıların ilki olarak vaz edilmiştir. Bana halktan biri vahit geldi denir ama. Bana halktan kimse ahat geldi denmez. Vahit. Emsal ve naziri kabul etmeyen bir mana üzere binal edilmiştir. Ahat ise ifrat ve arkadaşlardan yalnızlık üzere binal edilmiştir. Öyle ise. Vahit Zat itibariyle ünferiddir. Ahat ise mana itibariyle ünferiddir. Es-Samedu. temin etmek üzere, halkın kendisine başvurduğu efendidir. Yani halkın kendisine önerdiği kimsedir. Ey-Muktediru. Kudret kökünden müfteil babındandır. Kadirden daha öte bir güçlülük ifade eder. Ey-Mukaddimu. Eşeyi takdim edip, yerli yerine koyan demektir. El-Muahiru, eşeği yerlerine tehir eden demektir. Kim takdime hak kazanırsa ona takdim eder. Kim de tehide hak kazanırsa ona da tehir eder. El-Evelu, bütün eşyadan önce var olan demektir. El-Ahiru, bütün eşyadan sonra baki kalacak olan demektir. El-Zahiru, her şeyin üstünde zahir olan ve onların üstüne çıkan şey demektir. El-Bakını, Mahluk katının nazarlarından gizlenen demektir. El-Vali. Eşyanın maliki ve onlarda tasarruf eden demektir. El-Mütali. Mahluk katın sıfatlarından münezzeh olan, bu sıfatların biriyle mutasız olmaktan yüce ve âli olan. El-Berru. Katından gelen bir iyilik ve lütufla, kullarına karşı merhametli, şefkatli demektir. El-Mütakimu. Dilediğine ceza verme de şiddetli davranan demektir. Nekame kökünden müfteil babında bir kelimedir. Nekame, hoşnutsuzluğun öfke ve nefret derecesine ulaşmasıdır. el bu. asıdan teyuh babında bir kelimedir. Bu bab mübalığa ifade eder. Öyleyse mana, günahları çokça, bağışlayan cümek olur. el er Katından gelen bir refetle şefkatle kullarına merhametli ve şefkatli olan demektir. Refetle rahmet arasındaki farka gelince, rahmet bazen maslahat gereği istemeyerek de olabilir. Refet isteksiz olmaz. İsteyerek olur. Zülcelal Celal Celilin masrarıdır. Celal Celalet Nihayet derecede büyüklük Azamet demektir. Zülcelal büyüklüğü sahibi olan manasına gelir. El-Muksidu, hükümde adil, demektir. Efle babında adaletli oldu manasına olan bu kelime, sülati aslında zulmetti manasına gelir. Nitekim kasıt, cevreden, zalim demektir. El-Camiu, kıyamet günü mahlukatı toplayan demektir. El-Maniu, dostlarını, başkalarının ediyetinden koruyan yardımcı demektir. En-Nuru. Körlü olanları nuruyla görül kılan, dalalette olanları da hidayetiyle irşat eden demektir. En-Varisu. Mahlukkatın yok olmasından sonra da baki kalan demektir. Er-Reşid-u. rahatların gösteren demektir. Es-Saburu. Asyerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden demektir. Allah'ın sıfatı olarak saburun manası Halim'in manasına yakındır. Ancak ikisi arasında şöyle bir fark vardır. Sabur, sıfatında cezanın mutlaka olacağını beklemeyebilirler. Ancak Halim sıfatıyla Allah'ın cezasına kesin nazarıyla bakarlar. Allah inkarcıların söylediklerinden münezzeh ve mukaddesdir. Uludur. Yücedir. 1768 Namaz duaları Ebu Hüreyre Radıyallahu an anlatıyor.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 Hatalarımdan su, kahve doluyla ile yıkanıyorum. Ebu Davud, Nisai ve Buhari'nin rivayetlerinin başında şu ziyade vardır. Allah'ım, benimle hatalarımın arasını doğu ile batının arası gibi uzak kıl. 1769, namaz duaları, i̇bn Ömer Ömer radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Biz, Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte namaz kılarken, cemaaten biri aniden, Allahu Ekber Tebira, ve Milahi kesira Subhanallahi bükreten ve asilla Allah büyükte büyüktür Allah'a hamdimiz çoktur sabah akşam tesbihimiz Allah'adır dedi Resulullah Aleyhissalatu ve selam efendimiz Bu sözleri kim söyledi diye sordu Söyleyen adam Ben ey Allah'ın Resulü dedi Resulullah Aleyhissalatu ve selam efendimiz O sözler hoşuma gitti Sema kapıları onlara açıldı buyurdu. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüma der ki, Söylediği günden beri o okumayı hiç terk etmedim. Nesai, bir rivayette şu ziyadede bulunmuştur. 12 adet meleğin, bu sözleri yükseltmek üzere koşuştuklarını gördüm. 1770 Namaz Duaları H.Z.N.S. radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam namaz kılarken nefes nefese bir adam geldi ve Allahu Ekber Elhamdülillahi hamden kesilen Tayyip'en mübareken filhi Allah büyüktür. Çok temiz ve mübarek hamdler Allah'adır dedi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam namazı bitirince Şu kelimeleri hangimiz söyledi diye sordu. Cemaat bir müddet sessiz kaldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kim söylediyse çekinmesin. Benim desin. Zira fena bir şey söylemiş değil dedi. Bunun üzerine adam. Ben. Ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da. Ben on iki melek gördüm. Her biri. Bu kelimeleri Allah'ın huzuruna kendisi yükseltmek için koşuşmuşlardı. 1771 Namaz duaları. Heza cevbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam namaza başlarken tekbir getirir. Sonra bazen şunu okurdu. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi bil alemin. La şerike leh ve bizu bike ve ene vel müslimin. Allahümme ahdini min amali ve haseni ahlaki. La etli arsenha illa ente. Ve kulli sayyin el amal. Ve seyyil el ahlak. La yaki seyyil ya ha illa ente. Namazın, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin şeriksiz Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum. Ben bu emre teslim olanların ilkiyim. Ey Allah'ım! Beni amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Bunların en iyisine senden başka sevk eden yoktur. Beni kötü amelerden ve kötü ahlaktan koru. Bunların kötülerinden ancak sen korursun. 1772 namaz duaları Muhammed İbn Meslemecullahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Esselam namaz kılmak için kalktığı vakit bazen şunu okurdu. Allahu ekber ve celle ve leli. Fotoğraf semavat ile bir aurada haniken Müslimen de en müşrikin. Allah büyüktür. Yüzümü hamifte Müslüman olarak semavat ve arzı yaratan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Devamını Hazreti Cabir -i -i Allahu Amin rivayetinde olduğu şekilde zikretti. Sonra şunu okudu. Allahümme entel meliku. La ilahe illa ente sübthaneke ve bi Allah'ım kainatın gerçek meliki sensin. Senden başka ilah yoktur. Seni hamdine takdis ederim. Sonra kıraata geçti. 1773 Namaz duaları. Hz. Ali, Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam namaza ittihad ekledi ile başlayınca şunu okurdu. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike tebareke smuke ve teala cedduke ve la ilaha Allah'ım, seni her çeşit noksan sıfatlardan takdis ederim. Hamdim sanadır. Senin ismin mübarek Azametin yücedir. Senden başka ilah da yoktur. 1774. Rükü ve secdelerde okunacak dualar. İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatu vesselam buyurdular ki. Haberiniz olsun. Ben rükü, u, e, secde halinde Kur'an okumaktan benle girdim. Öyleyse rüküde Rab ta tazim edin. Secde ise dua etmeye gayret edin. Zira secilde iken yaptığınız dua icabet edilmeye layıktır. 1775. Rükü ve secizlerde okunacak dualar. Ebubuhrerer adı Allahu an Hazretleri anlatıyor. Peygamber Allah aleyhissalatu ve selam, secizlerinde şunları söylerdi. Allahu maftilide mi cüllifu? Bukhufu be cüllifu. Evelifu be Sırahu be alaniyetehu. Allahım. Büyük küçük birinci sonuncu. Gizli açık. Bütün günahlarımı mağfile buyur. 1776. Rükü ve secdelerde okunacak dualar. H. Z. Ayşe anha anlatıyor. An'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam rüküsünde ve secdelerinde şu duayı çokça okurdu. Sübhanek Allahümme. Rabbine Rebi Hamdike. Allahümme mağfile. Allahım. Seni takdif ve tenzih ederim. Rabbimiz takdilsimiz hamdindedir. Ey Allah'ım! Beni mağfiret et. Bu duayı okumakla Kur'an'a yani Kur'an'ın Rabbini hamd ile tesbih et. Nasıl üç ayetine uyuyordu? Müslim! davu beni mesai'de gelen bir rivayette şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu ve selam ve secdesinde şöyle derdi. Subhum Kudüs'ün Rabbül melaiketi ver rüh'i. Münezzelsin! Mükadessin! Meleklerin ve Ruhun Rabbis'in 1777, rükü ve secdelerde okunacak dualar. Muatta, Tirmizi ve Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu vesselam yatakta kaybettim ve de araştırdım. Derken ilim ayağının altına rastladı. Secdedeydi ve Allahümme inni ezzubi rızake min sattike ve ezzubi muafatike min ukübetike ve ezzubike min usti semaen aleyke Ente Kemal etmeye de Allahlan Allah'ım senin amı şefat çıkılarak öfkenden sana sığmıyorum Afını şefaatçi yaparak cezandan sana sığmıyorum. Senden de sana sığmıyorum Sana layık olduğum seni yapamam Sen kendini sena ettiğim gibisin diyordu 1778 Rükü ve secdelerde okunacak dualar İbnu Mesuldradi Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Sizden bir rükü edince 3 kere Sübhani Rabbi azim büyük Rabbim her çeşit kusurdan münezzehkir desin. Bu, en az miktardır. Secde yapınca da 3 kere Sübhani Rabbi el-Alaul Rabbim her çeşit kusurdan münezzehkir desin. Bu da en az miktardır. 1779, rükü ve secdelerde okunacak. Dualar, HZ Cabir-i Allah'u An anlatıyor. Ve Sürullah aleyhissalatu ve selam. Rükü yaptığı zaman. A, U, U, A, H, U, M, M, H, e, Ve kerekatu ve ikanetu ve leke ve aleyke tevikaltu ente Rabbiye. Hashashemi ve basari ve ilhami uh, ve rimi ve izami ilahi ve bi alemin. Ey A, U, U, A, H, U, M. Sana rükü yapıyorum. Sana yandım. Sana teslim oldum. Sana tevikül ettim. Sen Rabbimsin. Kulağım. Gözüm, etim, kanım ve kemiklerim. A E M E R İ N Rabbi olan Allah önünde haşiyette. tezvilidir. 1780. Rükü ve secrelerde okunacak dualar. İbn ebi El Faradıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve selam sırtını rüküdan kaldırdığı zaman. Sem ya Allahü Allahümme Rabbina vekel hamdüm ile sema vatibe bine arzi ve me i ı e maşitemin şeyin vadu. A, ı, ı, a Kendisine hamd edeni. işitir Ey a ı, ı a, he, me. Ey Rabbimiz. Semalar dolusu. Arız dolusu ve bunlardan başka istediğin her şey dolusu hamdler sana olsun 1781. Rükü ve secdelerde okunacak dualar. İn Abbas Rabbı Allahu anhu mu anlatıyor? Resulullah aleyhissalatu ve selam iki secre arasında. Allahümmefirni ve rahmi, ve vehdini vehdi Allahım bana malfil et, merhamet et, beni zengin kıl, bana hidayet ver, bana rızık ver. Derdi. 1782. Rükü ve secrelerde okunacak dualar. H Ali Rabbı Allahu anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam secde ettiği vakit şöyle dua okurdu: Allah'ım sana secde ettim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Yüzünde kendisini yaratıp şekillendiren, ona kulak, göz takan yaratanına secde etmiştir. Yaratanların en güzeli olan Allah ne? Yücedir Haç 14 de Sürullah aleyhissalatu ve selamın ite şehidle selam arasında okuduğu en son duası: Allahu maftihi makadturama ahhaturama eser turama enturama esveturama ente adamubihimini ente bukaddim ve ente muakhir. La ilahe illa ente. Allahım, geçmiş ömrümde yaptıklarımı, gelecekte yapacaklarımı, bilgi işlediklerimi, alim yaptıklarımı, israflarımı. Benim bilmediğim fakat senin bildiğin kusurlarını muaffet. İlerleten sen. Gerileten de sensin. Senden başka ilah yoktur. 1783 Rükü ve secdelerde okunacak dualar. Abdullah İbni Am İbni As Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Hazretine bu Bekir Rabiallahu an gelerek bana namazda okuyacağım bir dua öğret dedi. Desturullah aleyhissalatu ve selam. Ona şu duayı okumasını söyledi. Allahümme innizaretü nefsizurmen kesiran u e la yafiru z zubbe illa inte f afirlii min indike rahmani entel yumuşak yer rahim. Allahım ben nefsime çok zurnettim. Günahları ancak sen affedersin. Öyleyse beni, şahınlara layık bir maafretle bağışla, bana merhamet et. Sen affedici ve merhamet edicisin 1784. Teşehud'den sonra okunacak dua. İbni Abbas radıyallahu Anhüme Hazretleri anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam teşehud'den sonra şunu okurdu. Allahümme İnni Elzubike min Azabi Cehennem ve Elzubike min Azabi Kabri ve Elzubike min Fitneti Teccal ve Elzubike min Fitneti Mahyar ve Nemat. A-ı-ı-a-he-ı-me. Ben cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Eccal fitnesinden de sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım. 1785 Selamdan sonra okunacak dua, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın geceleyin namazdan çıkınca şu duayı okuduğunu işittim. Allah'ım, ben katındam vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma ana itadi, ana yerime temizlik ve ihlas verir, rızana uygun istikameti ilham eder, ülfet edeceğin dostumu lütfeder. Beni her çeşit kötülüklerden korursun. Allah'ım bana öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki Artık bir daha küfür ihtimali kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertereye ulaşayım. Allah'ım, hakkımıza vereceğin hükümde lütfuna, kurtuluş istiyorum. Kurbuna mazre olan şühedaya hasmakamları makamları niyaz ediyorum. Bahtiyar kulların yaşayışını biliyorum. Düşmanlara karşı yardım talep ediyorum. Allah'ım, anlayışım kıt. Amelin az da olsa dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımı senin kapına indiriyor karşılanmasını senden talep ediyorum. Rehmetine muhtacım. Halimi arz ediyorum. İhtiyacım ve fakirin sebebiyledir ki ey işlere hükmedip yerine getiren. Kalplerin ihtiyacını görüp şifa yapkılan Rabbim. Denizlerin aralarını ayırdığım gibi benimle cehennem azabının arasını da ayırmanı, helake davetten, kabir azabından korumanı biliyorum. Allah'ım. Kullarından herhangi birine verdiğin bir hayır veya mahlukatından birine vaat ettiğin bir lütuf da buna idrakim yetişmemiş. Niyetim ulaşamamış ve bu sebeplere istediklerimin dışında kalmış ise ey alemlerin Rabbi. Onun husulü içinde sana yakarıyor. Bana onu da vermeni rahmetin hakkında senden istiyorum. Ey Allah'ım! Ey Kur'an gibi! Din gibi kuvvetli ipin! Şeriat gibi doğru yolun sahibi! Kafirler için cehennem vaat kıyamet gününde. Senden cehenneme karşı emniyet. Arkadan başlayacak ebediyet gününde de huzur iyi ki bir ulaşmış bu karevi meleklerle. Dünyadayken çok rükü ve secde yapanlar ve ahitlerini ifa edenlerle birlikte cennet istiyorum. Sen sınırsız rahmet sahibisin. Sen seni dost edinenlerle hadsiz sevgi sahibisin. Sen dilediğini yaparsın. Dilek sahipleri ne kadar çok. Ne kadar büyük şeyler isteseler hepsini yerine getirirsin. Allah'ım, bizi sapıtmayıp, saptırmayan hidayete ermiş hidayeti rehberleri kıl. Dostlarına sulh vesilesi, düşmanlarına da düşman kıl. Seni, seveni sana olan sevgimiz sebebiyle seviyoruz. Sana muhalefet edene, senin ona olan adavetin sebebiyle adaveti düşmanlık ediyoruz. Allah'ım, bu bizim duamızdır. Bunu fazlalığına kabul etmek sana kalmıştır. Bu, bizim gayretimizdir. Dayanığınız sensin. Allah'ım, kalbime bir nur, kalbime bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, kulağıma bir nur, gözüme bir nur ver, saçıma bir nur, delime bir nur ver, etime bir nur, Kanıma bir nur ver. Kemiklerime bir nur koy. Allah'ın nurumu büyüt. Söylediklerimin hepsine bedel olacak bir nur ver. Söylenmeyenleri de kuşatacak bir nur daha ver. İzzeti bürünmüş. Onu kendine alem yapmış olan zat münezzehtir. Büyüklüğü bürünmüş ve bu sebeple kullarına ikramı bol. Yapmış olan zat münezzehtir. Tesbih ve takdir sadece kendine layık olan zat münezzehtir. Fazl ve nimetler sahibi Z.T. münezzehtir. Azamet ve kerem sahibi zat münezzehtir. Celal ve ikram sahibi zat münezzehtir. 1786. Selamdan sonra okunacak dua. H.Z. Selbanda Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam verip namazdan çıkınca üç kere istiğfada bulunup Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ve talete yaza celalyeye ikram. Allah'ım sen selamsın. Selmet de sendendir. Ey celal ve ikram sahibi sen münezzehsin. Sen yücesin derdi. 1787. Selamdan sonra okunacak dua. K. İbn-i Ucret Allahu an anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam duyurdular ki, Namazın takipçileri muaz var. Onları her namazın peşinden söyleyenler veya yapanlar cennet ve kefar hususunda hüsrana uğramazlar. Bunlar 33 adet tesbih, 33 adet tahmid, 34 adet birdir. Nisai'nin Zeyd İbn Sabit'e Allahu amten yaptığı bir rivayette şöyle denmektedir. Bu emredildiği zaman Ensar'dan bir adam rüyasında görür ki bir kimse bunu 25 e yapın. Tehlil ile ilave edin demektedir. Sabah olunca bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam'a anlattı. Efendimiz, söylendiği şekilde yapın buyurdu 1788. Selamdan sonra okunacak dua, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kim sabah namazının arkasından yüz kere tesbihde ve yüz kere tehlilde bulunursa, Deniz köpüğü gibi çok bile olsa günahları affedilir. 1789 Selamdan Sonra Okunacak Dua Ukbe İbn-i Amir Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Her Namazın Arkasından Muarri Okumamı Emretti. 1790 Teheccüb Namazı Esnasında Dua H.Z. İbn-i Abbas Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Selam teheccüb namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu. a ı ı a h -ı m Rabbimiz. Hamdler sanıdır. Sen arz ve semavatin ve onlarda bulunanların kayyumu ve ayakta tutanısın. Hamdler yalnızca senin içindir. Sen semavat ve arzın ve onlarda bulunanların nurusun. Hamdler yalnızca sanadır. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sana kavuşmak haktır, sözün haktır, cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler he haktır. Muhammed aleyhissalatu ve selam de haktır. Kıyamet de haktır. A E E A M. Sana teslim oldum. Sana inandım. Sana tevikül ettim. Sana yöneldim. Hafmına karşı senin bürlhanın i, i E dava açtım. Hakkımı arama da senin hakemliğine başvurdum. Önden gönderdiğim ve arkada bıraktığım hatalarımı affet. Gizli işlediğim, Alem yaptığım, benim bilmediğim, senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı da affet. İlerleten sen, gerileten de sensin. Senden başka ilah yoktur 1791. Akşam ve sabah yapılacak dualar İbn-i mesud an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akşam olunca şu duayı okurdu. Elhamdülillah gece erdik. de. Allah için gece erdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamdler sıfır nehrir. O. Her şeye kadirdir. Rabbim. Bu gecede olacak hayrı. Bundan sonra olacak hayrı senden talep ediyorum. Bu gecede olacak. Şerden de bundan sonra olacak şeylerden sana sırmıyorum. Rabbim, tembellikten yaşlılığım kötülüklerinden sana sığmıyorum. Rabbim, cehennem azabından, kabir azabından sana sığmıyorum. İbn Musa diyor Allahu Amt devamla. Resulullah aleyhissalatu ve re selamın sabah olunca şu duayı okuduğunu söyledi. Elhamdülillah sabaha erdik. Müğde A U A H için sabaha erdi. 1792. Akşam ve sabah yapılacak dualar. Ebu Selam. Hazreti Emir Sırabi Allahu Amin naklediyor. Resulullah aleyhissallatu ve selamın şöyle söylediğini işittim. Kim akşama ve sabaha erdiği zaman, Rabb olarak Allah, din olarak İslam'a, resul olarak Muhammed aleyhissallatu ve selam'e razı olduk derse onun razı etmekte Allah üzerine bir hak olmuştur. Resulün bu duaya. Kıyamet günü ifadesini ilave etmiştir. 1793 Akşam ve sabah yapılacak dualar. Abdullah ibn Umar ben Beyazid Rabbil Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim sabaha erdiği zaman Allahım benimle veya katından herhangi biri ile hangi nimet sabaha ermişse bu sendendir. Sen birsin. Ortan yoktur. Hamdler sanıdır. Şükür sanıdır derse, o günkü şükür borcunu ödemiştir. Kim de aynı şeyler akşama erince söylerse o da o geceki şükür borcunu eda eder. 1794 Uyuma ve Uyanma Duaları H.Z.N.S. radıyallahu an. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu. Bize gezirip içiren, ihtiyaçlarımız görüp bizi barındıran A.I.I.A.H.A. hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var. 1795 Uyuma ve Uyanma Duaları H.Z. Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. H.Z. Peygamber ve Vesselam yatağına girdiği zaman, ellerine hüseyip muhalif eteğini ve kumhüvallahu ahadi okur ellerin yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. 1796 Uyuma ve Uyanma Duaları H.Z. Huzeyfe İbn-i Yeman'da bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam yatağına girince şu duayı okurdu. Allah'ım! Senin adınla hayat bulur. Senin adınla ölürüm. Sabah olunca da şu duayı okurdu. Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamd olsun. Zaten dönüşümüz de onadır 1797. Uyuma ve uyanma duaları. H. Z. -Ber B. Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam buyurdular ki. Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku. Allah'ın mevsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana emanet ettim. Sırtımı sana dayadım. Senin rahmetinden ümit varım. Gazabından da korkuyorum. Senin kabına karşı, senden başka ne merce var, ne de kurtarıcı. Indirdiğin kitaba, gönderdiğin Peygamber Aleyhissalatu ve selamî ettim? Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursam, fıtrat üzere ölmüş olursun. Şeyt sabaha erersen hayır bulursun. Tirmezinin bir rivayetinde şöyle denmiştir: Resulullah Aleyhissalatu ve selam, uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, kullarını topladın veya yeniden dirilttiğin gün, beni azabından koru 1798, uyuma ve uyanma duaları, H.Z. Ayşe Allahu anha, anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam geceleyin uyanınca şu duayı okurdu. Allah'ım, seni hamdine tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim. Rahmetini talep ederim. Allah'ım ilmeğimi artır. Bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lütfet. Sen lütfedenlerin en cömertisin. 1799. Uyuma ve Uyanma Duaları H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yatacağı sırada şu duayı okurdu. Allah'ım, kerim olan zatın adına, etkili olmayan kelimelerin adına, Alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım. Allah'ım sen borcu giderir günahı kaldırırsın. Allah'ım senin ordun malu edilemez. Ve dine muhalefet edilemez. Servet sahibine serveti fayda etmez. Servet sendendir. Allah'ım seni. Hamdine tesbih ederim. 1800 Uyuma ve uyanma duaları. Yüreğde Allah'u an anlatıyor. Bir gün. Halid ibn Uyeyne el-Anşarî Bey A'm. Ey Allah'ın Resulü. Bu gece hiç uyuyamadım diye Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'e yakındı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona şu tavsiyede bulundu. Yatağına girince şu duayı oku. Ey Yedidik ve onların gölgelendiklerinin Rabbi. Ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi. Ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi. Bütün bu mahlukatının şerrine karşı, bana himaye kar o ı, sıfır l ki -hi hiçbirisi, üzerime ani kullanmasın, mısın Senin koruluğun aziz olur. Senin övgün yücedir. Senden başka ilah da yoktur. İlah olarak sadece sen varsın.